الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا ما إله له ومن يدلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الأبينا آمن اتقوا الله فتقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها درجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقودوا قولا سبيدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Vemen yuti'in Laha ve Rasulahu fegad faze fevzen a'zalma. Enna da' fa'astaqal hadithu kitabullah ve khayrel hadzi sallallahu aleyhi ve sellem ve şarral umuru muhtefatuhah ve kulle bid'a ve bid'atun darale ve kulle daraletin kumna Bugünkü siyer sohbetimizin 36. konusu ve 75. dersini göreceğiz inşallah. Konumuz Fethi Savaşı'ndan sonraki bölümde biliyorsunuz e, Hukuk Savaşı'na kadar gerçekleşen bazı hadiseler var onlardan bahsedeceğiz Allah nasip ederse yani Yahudiler ve münafıklarla münafıklarla mücadelenin başlaması e, konumuz bu inşallah bundan bahsedeceğiz Allah Azze ve Celle müminlere E, ikram edip de apaçık bir yardım verdiğinde, yani Bedir e, savaşında çok açık bir yardım ve destekte de bulunduğunda e, bu münafıkları rahatsız etmişti. Münafıkları rahatsız ettiği gibi Yahudileri de Allah Azze ve Celle'nin bu ikramı bu yardımı münafıkları korkutmuştur, şey Yahudiler bile korkutmuştur. Münafıkları rahatsız ediyor, hakikaten onları korkutuyor ve onlar e, emellerini, ümitlerini neredeyse yitirmişler, kalplerindeki bu umut ışıkları neredeyse sönmüştü. Bedir'de, allah Teala'nın yardımından sonra ve Yahudiler içlerinde e, kimlerini, nefretlerini gizliyorlarını. Aynı şekilde onların menheci metodu üzere yürüyen münafıklar da kil ve nefretlerini içlerinde iyice saklıyorlar. İlk dönemlerde Usame bin Zeyd'in Rabi Allah'ın rilayet ettiğine göre ilk dönemlerde bu ehli kitabı Yahudi, Yahudilere ve münafıklara karşı af yolunun tutulması emredilmiştir. Bununla ilgili diyor ki Usame bin Zeyd a.s. ve ashabı e, müşrikleri ve eh, ehli kitabı affediyorlardı. Allah-u Teala'nın kendilerini emrettiği gibi ve onların ezalarına da onlardan gelen sıkıntılara da sabrediyorlardı. Allah Azze ve Celle vette min ehlil kitabı لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ قُبَارًا Ehli kitaptan bir çoğu kasteden o, anki, o zamanki Yahudiler özellikle. Ehli kitaptan, Yahudilerden birçok kimseler siz iman ettikten sonra sizi geri çevirip kafirler olmanızı isterler. حَسَدًا مِنْ عِنْدَ اَنْ نُفُسِهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا Yani bu şekildeki istekleri, arzuları, davranışları içlerindeki kendilerine hak apaçık hak olan, gerçek olan din belli olduktan sonra ortaya çıktıktan sonra içlerindeki hasetlerinden yani kıskançlıklarından kaynaklanıyor. Sizin de diyor, katil olmanızı, tekrar dininden dönmenizi isterler. Fafu vasfın hatta ye'ti Allahu bi emri ondan afedin onlara, onlara müddet verin ta ki Allah emrini getirinceye kadar yani onlarla ilgili yeni bir emir, savaşın onlara artık karşı çıkın şeklindeki bir emir gelinceye kadar onları affedin. İnallaha ala kulli şeyin kadir. Mağfurullah Teala her şeye kadirdir diyor. Ne buyurur sıratı hakkında işte izin gelinceye kadar Allah'ın emri gelinceye kadar aff yolunu tutmuştur, affı düşünmüştür. Bununla birlikte Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, Yahudilerle Medine'ye geldiği zaman biliyorsunuz anlaşmalar yapıyor. Ve Medine'de üç tane üç tane Yahudi kabilesi var. Köklü. Beni Kurayza, Beni nadır ve Beni Kaynuka. Bunlardan ilk anlaşmayı bozan, ihanet eden beni <gülüyor> kaynuka. Öncelikle ondan bahsedeceğim inşallah. dediğim gibi s-salatu hem kendisini hem de dinin emniyet almak için onlarla bir anlaşma yapıyor. <gülüyor> Yahudilerle. Tabi bu arada dinde de ikrah daha önce de bahsettiğimiz gibi yani zorlama söz konusu değil. La ikraha fid din. Yani dinde bir zorlama yoktur. Ee, başka dinden olan insanlar için, İslam'a girmemiş olan insanlar için bir zorlama söz konusu değil. Daha önce de açıkladığımız gibi, ya e, Müslüman olmaları emredilir, yahut cidrel vermeleri emredilir, yahut da onlarla savaşılır. Bu konuyla ilgili bahisleri daha önce geçmiştik, geri geldiği zaman tekrar deneyeceğiz inşallah. Bu Yahudiler o dönemde hep böyle hile, desise, aldatma gibi şeylerle iştikal ediyorlar. İşleri güçleri bu işler yani. Aldatma. Ve aynı zamanda bunların bu tuzak ve hileleri hep kendi aleyhlerine dönüyor. Çünkü Allah adli ve celle وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرِ سَيِّ اِلَّا بِيَهْلِهِ Kötü tuzak ancak kendi ehlini sarar diyor. Bu açıdan da onlar kurdukları tuzaklar sebebiyle yine kendileri mağlup oluyorlar. Müşriklere gelince, onlar da putların kulları mağlup, ee, Medine'de bunların başında Ubey, Ubeyid-i Selûm geliyor. Bu adam ta ki Uhud gazvesine kadar Müslüman olmadı. Uhud'dan sonra inşallah gelecek Allah nasip ederse ortan sonra müslüman olduğunu açık açıklıyor ilan ediyor. Yani batından munafık kafir zahirde ise müslüman olduğunu e, ilan etmiş oluyor. Bu adam da aynı şekilde bu dönemde Taif Uhud Savaşı'nın sonra Uhud Savaşı'na kadar e, içerisindeki kin ve nefreti saklıyor. Saklamaya devam ediyor. Müslümanlar e, ilk önce Yahudilerin eee iyi olduğum, onları yani kendilerine yardım edeceğini, tevhid dini üzere olduklarını, en azından müşrikler gibi olmadıklarını düşünüyorlardı. Yahudileri hakkında iyi şeyler düşünüyorlardı. Yanında onların hakkında hayır düşünüyorlardı. Çünkü yani bu hak din, Kur'an'ın inişi, bu vahiy, onlarla alakalı bir şeydi. Yani onların dini de nihayetinde semari bir dindi kitap ehli kimselerdi. Dolayısıyla Müslümanlar onlar hakkında iyi şeyler düşünüyorlar. Ama onların düşündükleri gibi olmadı. Tam tersine Yahudiler e, kitap ehline yakışan şeyleri yapmadılar. Bilakis Müslümanları müşriklerden daha kötü durumda gördüler. Müşriklerin dinini putperestlik dinini İslam'dan, son dinden, inan Kur'an'dan ve vahiyden üstün tuttular onlarla, müşriklerle anlaşma yapıyorlar. Allah subhanahu ve teala... ...bu gibi his ve düşünceleri bakın... ...şu ayet-i kerimeden açıklıyor. Ra'at suresinin ayetlerinde. ve الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا Kafirlerde ki sen mursa... ...yani peygamber değilsin. قُلْ <gülüyor> De ki... ...benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeterlidir وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Ve kitabın ilmi katında olan kimse. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeterlidir. Sonra yine bir ayet kerime daha iniyor. وَالَّبِينَ عَتَنْيَهُمُ الْكِتَابِ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ Kendilerine kitap verilen kimselere, bu Yahudilerden bahsediliyor. Sana indirilen şeyle sevinirler. Ve minel ahzabi men yunkiru Ve hiziblerden, o gruplardan bazıları da bunun bir kısmını inkar ediyor. Kul innema umurtu en abdullaha vula uçluke bi. Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şey çeşit koşmamakla emrolundu. Ben ona dua eder, ibadet eder ve ona dönüşüm de onadır. Lakin, Yahudiler, suizanların ne kadar kötü zan varsa, ne kadar e, hayal ettikleri kötü şeyler varsa bunlara devam ediyorlar. Evet. Ta ki Müslümanlarla iç içe olup karışıncaya kadar bu düşünceler içerisinde devam ediyorlar. Onlarla, Müslümanlarla karışınca bazı şeyler artık ortaya çıkmaya başlıyor. Yani içlerinde gizledikleri şeyler, kinleri, nefretleri e, kurmak istedikleri tuzaklar hileleri ve desiseleri artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Nebimiz Aleyhisselatü da daha bazı şeyler ortaya çıkmadan zekası ve dehası ile bu Yahudilerin inanladıkları, programladıkları bu tuzakları fark ediyor, hissediyor, keşfediyor. Onların e, içlerindeki bu pis hadis e, tuzaklarını ortaya çıkartıyor ve bir ilk defa Beni Kaynukayı Yahudilerden bir e, kabile biliyorsunuz Beni Kaynukayı çarşılarında, kendi çarşılarında pazarlarında topluyor. Onlara hitar ediyor. Bunu da Ebn-i İsa Siyarcilerden Ebn-i İsa bakın nasıl anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam Beni Kaynukayı diyor. Kendi çarşılarında, pazarlarında topladı ve dedi ki, ey Yahudiler topluluğu, Allah'tan sakının. Kureyş'in başına gelen, yani Bedir'de Kureyş'te müşriklerin başına gelen, onlarda, onların e, Allah Azze onlardan aldığı intikam, onların başına gelen intikamın bir misli, sizin başınıza gelmesinden sakının. Ben Müslümanım. Siz biliyorsunuz ki muhakkak ben hem Nebiyim hem Mürselim yani hem Resul hem Nebiyim ben Peygamberim. Ve siz bunu kitabınızda diyor ey Yahudiler kitabınızda buluyorsunuz yani okuyorsunuz. Allah size ahdetmiştir. Bu hususta size ahet vermiştir. Diye onlara nasip edince onlar diyorlar ki ey Muhammed sen bizi kendi kavmin gibi mi zannediyorsun? Senin diyor Yahudiler şey, e, harp hususunda hiçbir bilgisi olmayan, yani savaştan anlamayan bir toplulukla Kureyş'i kastı diyor. Kureyş'le karşılaşman seni aldatmasın. Sen onlardan bir şeyi, bir fırsat yakaladın, eline bir fırsat geçirdin. Vallahi diyorlar. Eğer bizimle savaşırsan bizim nasıl birisi olduğumuzu görürsün. Meydan okuyor beli kaynete Yahudiler. Sefihler. İbn Abbas radiyallahu anh, anhu rivayet edilen e, bir rivayette diyor ki şu ayetler bu Yahudiler hakkında inmiştir. Allah Azze ve Celle kul lillezine keferu setuglebuna ve tuhşeruna ila cehenneme. Kafirlere de ki Mağlup olacaksınız. Ve cehenneme haşrolunacaksınız. Ve bi'sel mihad. O cehennem sen ne kötü bir yerdir. Kad kane lekum ayetun fii fiyeteynel takata. Sizin için, yani ey Yahudiler, sizin için bir işaret, alamet var. Fi fiyeteynel takata. İki grup hakkında. Birbiriyle karşılaşan iki grup. Yani Bedir'de. Müslümanlarla müşrik kafirler hakkında onların karşılaşması hususunda sizin için bir ibret var, ayet var. Fiyetun tukatülü <gülüyor> fî sebîrillah. Bedir'de bir grup Allah yolunda savaşıyordur. Ve ukura kafiratun yarağunahum nitleyhum ra'iyyel ayin. Diğer grup ise kafir olan grup, yani Bedir'in e, müşrik kafirleri ise Müslümanları kendilerinin iki katı olarak apaçık görüyorlar. Çünkü Allah Hazreti ve Celle öyle gösteriyor. Müslümanları ve çok gösteriyor kafirlere karşı. وَاللّٰهُ يُعَيْدُ بِنَصْرِهِ مَنْ Allah dilediği kimseyi yardımıyla destekler. اِنَّ <gülüyor> فِي ذَلْكَ لَعِيْبَرَةَ لِوَلِلَا بِسَاءُ Muhakkak ki bunda basiret sahipleri kimseler için bir ibret vardır. Bu ayetler diyor İbn-i Abbas radiyallahu anhüma, Yahudiler için, yani ey Yahudiler ayağınızı denk alın manasında... Bunun için inmiştir. Yani sizler mağlup olacaksınız ve cehenneme haşer olacaksınız. Ki Bedir'deki iki savaşan grup sizin için bir işarettir, alamettir. Bundan ibret alın demek. Evet. Ebn-i Hişam'ın rivayet ettiğine göre arkadaşlarım duymuşsunuzdur bu hadiseyi, bu benim kaynuka olayı eee onlarla savaşmayı gerektiren sebep, savaşı tutuşturan meseleyi biliyorsunuz Dr. Çok. Benim kaynuka ticaretle meşgul olan zaten Yahudilerin geneli böyle. Kendilerine ait bir çarşıları var. Araplardan, Müslümanlardan, Müslüman Araplardan bir kadın onların pazarına gidiyor bir gün. E, elinde bu elde ettiği malı satmak için bir kuyumcuya geliyor. Ondan sonra e, o kuyumcunun bulunduğu yere malını işte e, satmak için geldiğinde oturuyor. Oturunca o kuyumcu kadının yüzü örtülüyümüş. Müslüman olan kadının yüzü yüzünü açmak istiyor. Kadın da müsaade etmiyor buna. Ondan sonra kuyumcu tutuyor arkadan Kadının örtüsünü kaldırıyor ve sırtına koyuyor. Oraya bağlıyor yani. Kadın bir kalkıyor ki subhanallah, avret yeri açılıyor. Ondan sonra bağırıyor. Bağırınca bir Müslüman bunu fark ediyor. Hemen bu Yahudinin üzerine, huyumcu Yahudinin üzerine hücum ediyor ve gebertiyor. Ondan sonra Yahudiler toplanıyorlar bir Müslümanı şehit ediyorlar. Sonra bu İş alabı, al, alabildiğine ilerliyor. Müslümanlar kızıyorlar. Ee, arada böyle bir <gülüyor> ihtilaf meydana geliyor. Ondan sonra Ali aleyhissalâtu vesselâm e, onlara karşı hareket emniyor dedi. Olayın kıvılcımı bu şekilde. Yani Müslüman kadının örtüsünü açmaları. İbn-i rivayetine göre. Şimdi o dönemdeki bir kadın, Müslüman bir bayağı, örtüsüyle, iffetiyle, tesettürüyle, izzetli, onunla gurur duyan bir kadın. Ve Yahudilerin içerisinde böyle bir ee, saldırıya maruz kaldığı zaman, ona yardım eden Müslüman da elinden geleni yapıyor. Müellefin dediğine göre, şimdiki diyor, şimdiki gençler, Şimdiki Müslüman gençlerin haline baktığımız zaman hep hepsi de Allah'ın korudukları istizne olan kimseler hariç Yahudilerin bu esra haline gelmiş. Avrupalılar, Yahudiler, İsrail, Amerikalılar yani Müslümanlar üzerinde gerek bu ülkede gerekse diğer Müslüman ülkelerde emenleri olanlar hep bu yönüyle yaklaşmışlar. Yani bu Müslümanların iffetini yırtmak, Müslümanların avretini açmak, Müslüman gençleri şehvet düşkünü haline getirmek. Böyle oyunlar kurulur. Ve halen kuruluyor. Halen devam ediyor. Televizyonlardan bu zihinlere ve kalplere işleniyor. Allah Azze ve Celle bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu korusun, muhafaza etsin. O zaman o hissi, o hissi bir Müslüman yaşadığında ne oluyor biliyor musunuz? Kan oluyor, kan çıkıyor. Savaş çıkıyor, büyük bir savaş çıkıyor. Bu, bu şekilde tasavvur etmek, düşünmek gerekiyor Bir tane olaydan. Ama bugün bir sürü açıklık, bir sürü e, fuhşiyat söz konusu. Yani, erkekler artık yani, e, fahiş şeylerin peşine düşmüşler. Bırak korumayı, muhafaza etmeyin Müslüman kızlar kendilerini açmaya başlamışlar. Allah Azze Celle onlara hidayet etsin. Onları örtsün. İffetlerini geri versin. Onları şeytanın, şeytanın elinden kurtarsın. Amin. Ve bizim çocuğumuzu bu usulta muhafaza etsin. İnna lillahi ve inna Evet. Bu olayın neticesinde kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar muhasara ediyor. Onlar biliyorsunuz adet üzere hep kaleleri var yani sığınacakları, kovunacakları mutlaka bir kaleleri var. Onların kalelerini muhasara ediyor. Yani kuşatıyor. Kuşatınca hemen devreye Abdullah İbni Übey İbni Selül giriyor. Bu adam onlarla halif yani yeminli kimse. Anlaşmalı kimse. Aleyhisselatü Vesselam'ı ikna etmeye çalışıyor. Bunlar benim işte dostlarımdır. Bunlar benim. Yeminli kimselerimdir birbirimizle karşı yardım edeceğimize dair demek istiyor. Bunlar hakkında e, ağır hareket et, müsamahalı davran, bunlardan yüz çevir falan e, gibilerinden böyle aracılıkta bulunca aleyhissalatü vesselam mülk önce lança yani şey yapmıyor. İtibar etmiyor, ağır hareket ediyor. Bir hastalık adam zorluyor sonra Ali vesselamın böyle gömleğinin cebine elini sokuyor. Aleyhisselatü Vesselam'da bırak beni diyor. Neticesinde bir e, böyle sözlü münakaşadan sonra Aleyhisselatü Vesselam bunlar senin diyor. Beni kaynukadan için. Evet. Ebn-i Hişam'ın e, rivayetinde kardeşlerim bu muhasara bu muhasaraya çıktığında Aleyhisselatü Vesselam Medine'de e, Beşir bin Abdülmündür'ü görevli bırakıyor. Bu da Ebu Lübabe adındaki adam. Onları tam 15 gün muhasara ediyor. Yani kuşatıyor. Bu arada Allah subhanehu ve teala bu Ubeybü ibn Selüm, onlarla Halif yani anlaşmalı ve yeminli ya o adam ve bir de e, en sağdan Ubadet-i Samit diye bir adam var. O da anlaşmalı. O da halif, yeminli bir kimse bu Yahudilerle. Onlar hakkında ayet indiriyor ve Ubadet-i övücü ayetler. Öbürünü de Abdullah ibn Salli'l adındaki münafığıyla bu adamda yerici ifadeler geliyor. Aleyhissalatü vesselam beni e, kaynukaya muhasara e, onların üzerine gitme kararı alınca onlar Abdullah İbn-i Übey İbn-i Selür'ün e, halifliğine, yeminliğine onun e, dostluğuna güveniyorlar, ona tutunuyorlar. Übey e, Übadet İbn-i Samit ise onlarla anlaşmalı ya, hemen anlaşmasından vazgeçiyor. Onlardan beri olduğunu kafir kavimden beri olduğunu ilan ediyor ve anlaşmasını bozuyor yeminini, onlara karşı yeminini, onlara verdiği sözü, ahdi e, Allah'a ve Resulüne terk ediyor. Ve nihayetinde ayetler geliyor. Bu ifadeyi anlatan, ya amelu, la Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları, dost edinmeyin, ba'duhun evliya'u ba'd Onlar birbirlerinin dostudurlar. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ Onlardan kim, her kim onlardan birini dost edinirse, o onlardandır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَيْمَا Allah ise zalim kavme hidayet etmez, diyor. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ت۪ي قُلُوبِهِمْ <gülüyor> مَرَدٌ Karplerinde hastalık olanlar ise, bu, bununla kast edilen, Abdullah ibn-i Ubey, o olan kimse kast ediliyordu. fihim, onlar yarışırlar, o Yahudiler hakkında. Yekulune nekşe'n tusi bena dairah. Derler ki biz bir musibetin başımıza gelmesinden korkuyoruz derler. Abdullah ibn-i böyle diyor. Yani bunları bırak, eğer bırakmazsan bunları bir seferde hasat edecek olursan hepsinin işini bitirecek olsan başımıza bir musibet gelmesinden korkarız diye Abdullah İbn-i endişesini dile getiriyor. Aslında nitah. Kalbindeki hastalık. Allah öyle Azze ve Celle öyle diyor. Hastalığı dile getirince فَاسَ اللّٰهَ اَيَّئْتِيَ بِالْفَتْفِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ اِنْدِهِ Umuruz ki Allah Allah bir fetih getirir yahut katından bir emir verir. فَيُسْبُهُ عَلَى مَا Eserru fi enfuzihim nadimi. Bu durumda da bu kalbinde hastalık olan kimseler içlerindeki sakladıkları şeye karşı pişman, pişmanlık duyanlar diyor. Evet. Onların halini anlatıyor. Ubad ibn-i Samit'in bu şekilde Benu Kaynuka ile e, yeminliğini onlara anlaşmasını bozup Allah'a ve Rasuluna rucu etmesi, dönmesi hususunda Allah Azze ve Celle وَمَنْ يَتَبَدْلَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّبِينَ عَامَلُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهُمُ الْغَالِبُونَ Her kim Allah'a ve Rasuluna ve iman edenlere dost edinirse muhakkak onlar galip geleceklerdir. Diyor. Evet. Bu ayet geliyor. Nihayetinde aleyhisselatü vesselam Az önce söylediğim gibi onlar muhasara ediyor, kuşatıyor. Ve sancağı da e, şehitlerin efendisi Hamza İbni Abdülmuttalib'e veriyor. Bu kuşatma olayı e, hicretin ikinci yılinde Şevval ayının yarısında e, gerçekleşiyor ve 15 gün devam ediyor. Bizi KD'ye kadar. Allah Azze ve Celle bu beyn-i kaynukanın kalbi nedir? Korku veriyor. Ve nihayetinde onlar bu kuşatmanın neticesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine boyuna yiyorlar. İniyorlar aşağıya. Yani karelerinden aşağı iniyorlar. mallarını kadınlarına ve e, çocuklara hakkında Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüne razı oluyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onların ellerinin arkadan bağlanmasını emrediyor. Ve zelil, alçak bir şekilde sürülmesini emrediyor. Ee, bu arada yine savaş bitince onlar esir olarak alınınca Abdullah İbni Übey devreye giriyor. Yani bu edepsiz ve alçak bir tavırla Abdullah İbni Übey yine devreye giriyor. Lakin Aleyhisselatü Vesselam bu Yahudilere karşı genişlik ve yumuşaklıkla hareket ediyor. E, bu arada işte bu müellifin dediğine göre henüz daha Abdullah İbni Übey Müslümanlığını ilan etmemiş durumda. Aleyhisselatü sıra bu şeyi benim kaynıkayı Yahudileri onun için bağışlıyor. Yani, Abdullah ibn Übey için bağışlıyor ve onların Medine'den çıkartılmasını, sürgün edilmesini emrediyor. Bir de yakın bir yerde de e, bırakılmamalarını, yakın bir yerde konaklamamalarını, oraya yerleşmemelerini istiyor. E, ta ki Şam tarafına, Şam topraklarına sürüyor. Oraya giderken de birçok kimse, benim kaynokadan birçok kimse vefat ediyor. Dayanamıyorlar. Helak olup gidiyorlar yani. İsrail'de onların mallarını bıraktıkları şeyleri ganimet olarak alıyor. Ve bu ganimetlerin başına da Muhammed İbni Mesleme'yi görevlendiriyor. Bu şekilde bir emniyet hasıl oluyor. Kureyş'e gelince. Kureyş kızgınlığını ve kinini artırmış intikam ve ölç duyguları içindeydi o sıralarda. Ebni İşam'ın haber verdiğine göre Ebu Sufyan, hani biliyorsunuz Bedir'de e, kervanı alıp başka bir yoldan Hacı Sıratü elinden kurtulmuştu. Mekke'ye gelince e, şeyin grubu da Bedir'den kaçan kurtulan müşriklerden gruplar Mekke'ye gelince yemin ediyor. Cünüplükten dolayı başıma su değdirmeyeceğim, yıkanmayacağım Muhammed'le diyor ve sellem, savaşıncaya kadar e, yemin ediyor, yıkanmayacağım başıma su değdirmeyeceğim diyor. ve bu yeminini de yerine getire, getirmek için hemen 200 atlı bir birlik hazırlıyor Necit bölgesine hareket ediyor ve e, Ghana e, yani bir dağ yoluna Iı, geldiği zaman ıı, dağdaki su yoluna ıı, gelinceye kadar hareket ediyor. Burada da ıı, Seyip denen bir bölge var. Bur buraya Seyip deniliyormuş. Medine'nin yaklaşık 19 kilometre veya 20 kilometre yakınlarına kadar geliyor. O 200 atlı ile birlikte. Geceleyin ıı, kendisi Ebu Süfyan'ın zatihi Beni Nadır, bakın yine Yahudiler, Beni Nadır'a gidiyor. Nadir oğulları. Yahudilerin yanına gidiyor. E, sessizce geceleyin. E, Hay ibn-i Ah'tab denen adamın e, kapısına varıyor. E, Kapıyı çalınca adam korkuyor ve içeriye almıyor. Oradan dönüyor. E, Selam ibn Mişkem adında başka bir Yahudi varmış. Bu da onların liderleri konumunda. Onun yanına varınca adam içeriye alıyor. Misafir ediyor. Ona ikramda bulunuyor. Su veriyor falan. E, sonra Bu adam onun Ebu Süfyan'a oradaki insanların, Medine'deki insanların durumundan haber veriyor. Sonra bu Süfyan çıkıyor arkadaşların yanına. O konakladıkları yere geliyor ve eee Kureyşlilerden bazı adamları Medine'ye doğru gönderiyor. Bu adamlar, Ebu Süfyan'ın gönderdiği adamlar, Oraid adındaki bir bölgeye geldiklerinde Medine, Medine tarafında Orada e, hurmalık varmış. Hurma ağaçları topluluğu. Orayı yakıyorlar. Bir talların içerisinde de bir ensallı, bir tane de e, onun yeminlisi, anlaşmalı olduğu bir kimseyi buluyorlar. O iki adamı öldürüyorlar. Bu olay olunca hemen Ali vesselam haberdar oluyor. Aleyhissalatü vesselam'a haber veriyorlar. Aleyhissalatü vesselam da onların hemen peşine düşüyor. Medine'ye de yerine Beşir bin Abdül, e, Abdülmünzir nızırı bırakıyor, vekil olarak. Ondan sonra onların peşine düşüyor. Ta ki Kargara El Kudri denilen bölgeye geliyor, sonra da geriye dönüyor. Ebu Sufyan ve arkadaşları kaçmış oluyorlar. Kaçıp kurtuluyorlar. Bu arada Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı bu Kaçıp giden insanların bıraktığı bir takım yiyecekleri, azıkları buluyorlar. Onlar özellikle kaçıp kurtulmak için ellerinde ne kadar yiyecek varsa hafif hale gelmek için yani yüklerini hafifletmek için bırakıp kaçmışlar. Ve bu bıraktıkları yiyecekler içerisinde de sevik adında bir yiyecek var. Buna da bundan dolayı yani sevik yemeğinden dolayı ki çok fazlaymış bu yiyecek buna gazbeti sevik deniliyor. O ganimetleri aleyhissalâtu elde ediyor dönüyor. Sıvı tuyeme e, Avrupa bu hüdayı türlü e, tahınla yağ, ondan sonra bal birlikte ezilip karıştırılıp kavurularak e, yapılan bir yemek e, Araplar arasında meşhur bir yemekdir. Bu yiyecekleri bu e, yemeği bu tür yiyecekleri bırakınca kaçınca bunlar da ganimet olarak aleyhissalâtu elde ediyor. Ondan dolayı buna da Gazvet-i Sıvık deniliyor. Gazvet-i sonra, yani Ebu Uluslufya'nın kaçıp gitmesinden bir ay sonra da <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam yine Necid bölgesine, Katafan e, kabilesine karşı bir gazve yapıyor. Gazve bildiğiniz üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat başında olduğu e, savaşlara deniliyor. Ziy-Emer bölgesine geliyor. Bakıyor ki o Gatafanlılar onlarda firar edip kaçmışlar. Ee, orada yaklaşık e, Safer ayının sonuna kadar kalıyor. Sonra da Medine'ye dönüyor. Bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın peş peşe gönderdiği seriyeler, kendisinin Rüzati başında çıktığı gazveler, Kureyşli kafirlerin e, kalplerinde istenilen, hedeflenen etkiyi, eseri bırakmıştı. Yani onlar iyice korkmaya başlıyorlar. Korkuları artıyor ve Müslümanlardan yana ticaretlerinden endişeye kapılıyorlar. Bunun üzerine Safhan İbni Ümeyye, Kureyşlilere diyor ki, o müşrik o dönemde Muhammed ve Ashabi bizi iyice ziyana uğrattı, zarara uğrattı ne yapacağız diyor, nasıl hareket edeceğiz ee, sahil yolunu bırakmıyorlar yani bizim Şam'a gitmemiz için e, Şam'a özellikle yazın giderlermiş Yemen tarafına da şey, Habeş tarafına da kışın ticaret için giderlermiş diyor ki Safvan İbni Umeyye eğer diyor biz yani çıkmasak, ticaret yapmasak mallarımızı e, başını asli malımızı, sermayemizi yiyeceğiz ve tükenecek diyor Yani kaybedenlerden olacağız demek istiyor. E çıkacak olsak yollar kapalı. Deyince e, El Esved İbni Abdülmuttalip onlara yol gösteriyor. Diyor ki e, sahil yolun önden başka bir yola Irak tarafına sapın diyor. Irak yolundan girin. Onlar da bunu kabul ediyorlar. Ve onlara e, Fırat İbni Hayyan adında bir adam da rehberlik, kılavuzluk ediliyor. Ticaret yapacaklar ya Irak tarafından. Kafile hazırlanıyor. Safvan Ebni Ömeyye e, bunların başı, kafirenin başkanı, iç, içlerinde Ebu Sufyan'da var. Dedikleri gibi Irak yolunu tutuyorlar. Ama bu arada Muayyem e, İbni Mesud bu adam geliyor Medine'ye haber veriyor. Bu kervanın Irak tarafından yola çıktığına dair Medine'ye geldiği zaman bir meclise uğruyor. Orada içki içilen bir meclis. Daha içkinin halamlığı inmemiş. Salih ibn-i Nurman var. Buna haber verince bu adam da hemen apar topar geliyor. Ee, bu haberi, Kureyş'in bu kervanın haberini Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyor. Aleyhisselatü Vesselam'da 100 tane atlıyla birlikte Zeyd ibn-i Harise'yi görevle Yani o kervana engel olmak ve onları avlamak için. Ibni İshak'in rivayetine göre kardeşlerim, Zeyd bin Haris'e e, bu kervana karşı harekete geçiyor ve onları ani bir baskınla yakalıyor. Fırat ibni Hayyan denilen bu Kureyş'in kılavuzunu esir olarak getiriyorlar. Bu adam sonra Medine'ye gelince de Müslüman oluyor. Ve ne kadar mal varsa o bütün malları ele geçiriyor Bu arada Mustafa İbni Ümeyye, Ebu Sufyan ve diğer adamlar da yine kaçıp gidiyorlar. Bu malların içerisinde o kadar değerli şeyler var ki 100.000 bin dirhem değerinde mal var. Sonra 30 bin kadar otuz bin e, gümüş otuz bin dirhem e, değerinde gümüş e, mallar var vesaire. Bu gibi çok tuybetli eşyalar var. Bunların hepsini de ele geçiriyorlar. Evet. Ve o e, Fırat İbni Hayyan'ı da Edine'ye getiriyorlar. Esir olarak o da oradan Müslüman. Yani onların Kureyşlilerinin o planları da tutmuyor. Bu arada e, hicretin üçüncü yılının ve bir evvel ayının 14'ünde dördüncü, on dördünde aleyhissalatü vesselam Kabe ibn-i Eşref'in öldürülmesini ilan ediyor. Bu adam e, Bedir savaşı olunca Mekke'ye geliyor ve Mekkelileri, e, Mekkelilerin acısını iyice depreştiriyor. Bedir'de ölen kimseler hakkında ağıtlar yakılıyor. Onların acısını de debreştiriyor. Sonra Medine'ye geliyor. Yine Peygamberimiz Ali Sıratü'l-Müslim eşi Müslümanların hanımları Müslümanlar hakkında hicivler yapmaya başladı. Yani yergi ifadeler. Bu adam şairmiş aynı zamanda. İleri geri dilini uzatmaya başlıyor. Evet. Müşrikler ve Yahudiler Medine ehlinden olan müşrikler ve Yahudiler Resulullah ve sellem diyor Medine'ye geldiği zaman Kabe-i Eşref'in yaptığı gibi Müslümanlara zarar verirlerdi. Yani eza ederlerdi dilleriyle. Allah azze ve celle onlara az önce de söylediğimiz gibi sabretmeyi emretti. Affı tutmalarını yapıyor emretti. Ve onlar hakkında şu ayet kerime indir. <gülüyor> Elbette siz de, kitap ehli kimselerden, sizden önce kimselerden ve müşriklerden çok ezanar duyacaksınız. Bugün de insan bu ayet kerimeyi hatırına getirmesi gerekiyor. Bir eza hissettiği zaman. İslam'ın şiarlarıyla ilgili, sakalla ilgili, örtüyle ilgili. Çünkü gücü kuvveti olmadığı zaman sokakta kendi başına hareket edemez. Yani, sabredecek. Ve le tesma'unne minel lezine util kitabı min gadlikm ve <Sessizlik> minel lezine eşrekû Elbette sizler sizden önceki ehli kitaptan yani o zamanki Yahudiler kastediliyor ama her zaman için geçerli bu ve müşriklerden çok ezalar eşit diyor. Ve az önceki söylediğim, dersin başında söylediğim ayet-i de iniyor. Bu hadiseler üzerine. اَوَدَّ كَتِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكِ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا Ehli kitaptan birçok kimseler sizin iman etmenizden sonra geriye dönmeniz ve kafirler olmanızı isterdi. İlk dönemler bunlar yani sabır tavsiye ediliyor. Sonra Kabe ibn-i bu Yahudilerden bir adam, babası Arak, annesi Yahudi, yahut bazı kaynaklarda geçtiği üzere hatırladığım kadarıyla babası Yahudi, Yahudi bir adam nihayetinde. Aleyhissalatü vesselamdan eza'yı, verdiği sıkıntıyı, yani dilini uzatmayı çekmeyince, o rezaya, cefaya devam edince Allah-u Teala onun öldürülmesini emrediyor ve bir grubu gönderiyor. Bu olayın tafsilatı Buhare'de bakın şöyle anlatılıyor. Cabir e, radıyallahu anh'tan geliyor. Aleyhissalatü ve sellem Kâb-i Eşref için kim yani yeterli kim ona karşı koyar Muhakkaku Allah'a ve Rasuluna eziyet etmiştir. deyince Muhammed ibn Mesleme radiyallahu anh ayağa kalkıyor. Diyor ki ey Allah'ın Rasulü onu öldürmen ister misin? O da evet diyor. O zaman diyor bir şeyler söylemem için bana izin ver. Yani senin hakkında bir şeyler söyleyebilmem için. Aleyhinde demek yani. Bir şeyler söyleyebilmem için bana izin ver. Aleyhissalatü vesselam da söyledi. Söyleyeceğin şeyleri söyle. Muhammed'in nesleme Kabe bin Hecre geliyor. Beraberindeki arkadaşlarla birlikte diyor ki Bu adam diyor yani peygamberimizden için bizden sadaka istedi. Ve bize ben yani, ağır yükler yükledim, sıkıntı verdi diyor. Bize bir takım sıkıntılar verdi. Ben senden diyor şimdi ödünç bir mal almak için geldi. Vallahi diyor Bu şeyde Kâb-ı bin Eşref de böyledir. Dediğin gibi. Bu adam sıkıntı verdiğini kabul ediyor yani. Kabul ediyorum diyor. Ve e, bu sizin usancınızı artıracaktır diyor. Kâb-ı bin Eşref de Muhammed bin Mesnefe'nin söylediği bu sözleri teyit etmiş oluyor. Diyor ki Muhammed bin Mesnefe. Biz ona diyor şimdi ittiba et Yani ona uyduk diyor bu Muhammed denilen adama diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diyor şimdi onu bırakıp terk etmeyi de uygun bulmuyoruz diyor. Ta ki diyor onun yani getirdiği iş nereye varacak bir bakalım diyor. Biz şimdi terk etmemiz de uygun olmaz diyor. Biz senden diyor bir dereye iki dereye yük istiyoruz diyor. Boş almaya geldik yani senden diyor Kâbü bin Eşref'e. O Kâb diyor ki bana o zaman diyor rehim verelim. Sana diyor nasıl bir rehim verelim? Neyi rehin verelim? Kadınlarınızı rehin verin, diyor. Kâb-ı Kadınlarımızı sana nasıl verelim ki sen arabın en güzel insanısın, diyor. Bu olur mu, diyor. O zaman oğullarınızı rehin verin. Rehin bırakın, diyor. Aldığınız borç, mal karşılığında. Oğullarımızı nasıl veririz sana, diyor. Yarın, diyor, bizi, diyor, arat, diyor, ayıplar, diyor. Bu bizim için bir ar olur, diyor. Bunların ço çocuklarından birine sövülür diyor. Bu bizim için bir utanç vesilesi olur. Sana çocuklarımızı nasıl bırakalım diyor. Lakin biz sana diyor silahlarımızı bırakalım diyor. Rehin olarak diyor. Muhammed bin Neslana. O da kabul ediyor. onun anlaşıyorlar. Nihayetinde borcu ödeme zamanı geliyor. Geceleyin geliyorlar. Yanında... Muhammed-ül Mesleme ve arkadaşları var. Bir de Ebu Nail'e var. Bu adam da Kâb-ıb-ı Eşref'in süt kardeşi. Ama Müslümanlardan. Kendisini saklıyor. Onu Kâb-ıb-ı Eşref, onları kaleye çağırıyor. Nihayetinde onların yanına iniyor. Ve Kâb-ıb-ı in eşi diyor ki, bu saatte nereye çıkıyorsun diyor. Bu saatte yani gece baktım nereye çıkıyor O da diyor ki o Muhammed bin Mesleme ve benim süt kardeşim Ebu Nail'e'dir diyor. Kadın diyor ki ben öyle bir ses işitiyorum ki kan böyle damlıyor diyor. Kanın damladığı sesi işitiyorum ona diyor. O da Kâbü bin Meşref, o Muhammed ve benim kardeşim diyor. Yani Ebu Nail'e'dir. Diğeri de, yani benim e, arkadaşım Muhammed bin Meslemedir diyor. Ve bir cesaretli bir kimse diyor. Gece vakti kılıcın darbesine çağrıldığı zaman icabet eder. Yani korkmaz diyor. Evet. Yani bayram ederek gidiyor adeta. Muhammed bin Meslemede bu arada bu Tâb-ı <gülüyor> gelirken arkadaşlarına Diyor ki geldiği zaman ben saçını tutarım. Onun başını tuttuğunu gördüğünüz zaman sizde vurursunuz. Diyor. Önce diyor koklarım başını. Sonra sizlere koklatırım diyor. Başka rivayetlerde gördüğü üzere bir sefer, iki sefer, üç sefer kokluyorlar başını. Yani güzel bir kokuyla geliyor çünkü Kâbe-i Neşref. Gösterişli kokulu bir adam. Nihayetinde onların yanına Bin Eşref, güzel kokularla gelince Muhammed bin Mesleme diyor ki ben böyle hiç yani hayatta böyle bir korkuyla, karşılaş kokuyla karşılaşmadım. Böyle güzel kokuyu hiç hissetmedim diyor. O da diyor ki tabiidir. Yani, benim yanımda Arabın Arabın en güzel kokan kadını vardır diyor. En Arabın en kamil kadını benim nikahım altındadır. Benim eşimdir diyor. diyor. Muhammed bin Meslemi izin ver bir koklayayım diyor. Başını diyor. Kokluyor. Sonra arkadaşlarına koklatıyor. Başını koklayın bak ne kadar güzel kokuyor diyor. Bir daha izin istiyor. Gene kokluyorlar. Sonra başını tuttuğu zaman Muhammed bin Meslemi arkadaşlarına işaret ediyor. Vurun. Ondan sonra bir vuruyorlar. Bir rivayette geldiği üzere öyle bir ses çıkıyor. Öyle bir bağırma sesi çıkıyor ki e Yahudiler ayaklanıyorlar. Yani Haberdar oluyor Ama işten geçiyor. Öldürülüyor. Allah'ın düşmanı orada katlediliyor. Bu haline nivayet ettiğine göre. Bu arada bu Muhammed bin arkadaşlarından El-Haris İbni Evs'de arkadaşları kılıç darbesi indirirken yaralanmış. Geride kalıyor. Arkadaşları ön tarafa kaçarken o biraz geride kalıyor. Sonra onlara yetişiyor. Nihayetinde Bakıyıl Gargat Tarafına Geldikleri Zaman Tekbir Getiriyorlar Aleyhissalatü Vesselam da Onların Tekbirini Haber Alıyor İşitiyor Aleyhissalatü Vesselam'a Müjdeyi Veriyorlar Aleyhissalatü Vesselam da Allah'a Hamd Ediyor Ve El Hariz İbni Evsin e, Yarasına Tükürüyor Neticede O Adamda iyileşiyor Evet İşte Bu e, Yahudi zalim kimsenin işi de böylelikle bitirilmiş oluyor kardeşlerim. Bu esnada e, Huneys İbni Huzafe adam vefat ediyor ki bu Bedir'e kalkılmış salih bir insan Hafsa radıyallahu anhanın kocası. Hafsa kim? E, Ömer radıyallahu anhanın kızı. Bu vefat edince Ömer radıyallahu anhan Sahih rivayetlerde geldiği üzere kızını evlendirmek için e, bir seçimde bulunuyor. Önce kızını e, Hafzai bu kocası öldüğü için Osman radiyallahu anha e, arz ediyor. Söylüyor. Evlenmek istersen sen nikahlayabilirim diyor. Ondan sonra o da bir bakayım da diyor. Sonra aradan zaman geçiyor. Birkaç gün bekliyor evlenmek istemediğini söylüyor. Ebu e arz ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a sukut ediyor. Ona hiçbir şey söylemiyor. Ee, sonra aradan birkaç gün geçtikten sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam Hafsa radıyallahu anh'a ile evleniyor. Sonra Ömer radıyallahu Ebubekirle karşılaşınca Ebu Bekir radıyallahu diyor ki yani benim hakkımda herhalde diyor bir şeyler hissettim. Ben diyor Resulullah aleyhissalatü vesselamın kızınla evleneceğini bildiğim için evlenmek istemedim. Ve Resulullah'ın sırrını vermek istemedim diyor. Eğer diyor o evlenmeseydi ben evlenirdim senin kızınla diyor. Bu şekilde onun evliliği de gerçekleşiyor. Bir de bu arada aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma'yı Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh ile nikahliyor, evlendiriyor. Ali radıyallahu anh da çok çekiniyor. Anlatıldığına göre gelemiyor. Ali Sina'tü talep için, e, kızını istemek için bir ba bir başka kimseyle birlikte geliyorlar. Ali vesselam e, soruyor o adama nedir yani neden geldiniz diye sorunca e, adam da diyor ki belki diyor yani evlenmek istiyordur kızına diyor. Âmirani rıdallah susup kalıyor yani orada bir şey cevap veremiyor. Hatırlarsanız bir hadiste geldiği üzere ben meclisi çok gelen bir insandım ve bunu diyor kızı diyor Aleyhisselatü Vesselam kızı benim nikahım altında olduğu için soramadım başkasına sordurdum. Burada yine evlenmeden önce de çekiniyor. Hiçbir karşılık veremiyor ama Aleyhisselatü Vesselam nedir yani ne ihtiyacım vardır deyince onun yanında gelen adam ona cevap veriyor. Kızın Fatma ile evlenmek istiyordur ona bir şeyle bir karşılıkla evlendiriyor, nikahlıyor. Ve e, Fatıma radıyallahu anh'ın çeyizine de, yani onu e, adı radıyallahu gönderirken e, böyle bir çarşaf, bir su kırbası, bir de iz, izdekir diye e, izhir otu diye çevriliyor bu. Mekke'de biten ottan doldurulmuş bir e, yastıkla gönderiyor. Bunları vermiş aleyhissalâhu bu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu aleyhissalâhu vermiş oluyor. Ali radiyallahu anh e, düğün yemeği için takım hazırlıklar yapıyor. Kendisi özellikle e, ganimet olarak aldığı hem Bedir'den hem de fey mallarından ganimet olarak aldığı iki deveyi düğün yemeği olarak vermek istiyor. Bununla ilgili de bir e, uzun bir hadis var. Ancak oraya girmek istemiyorum. Vakit daraldı. Nihayetinde aleyhissalatü vesselam e, kızını Ali radiyallahu anh ile evlendiriyor. Bu da hicret, e, hicretten bir sene sonra e, gerçekleşiyor. Bir sene e, sonra da yaklaşık bir sene sonra da e, zifah e, gerçekleşiyor. Ve Ali radıyallahu anh oğlu Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Külsüm ve Zeynep Zeynep'ül Kubra adında çocukları doğuyor. Allah azze ve Celle hepsinden razı olsun. Allah-u Teala Hakkıyla sahabelerin hayatını öğrenen, ona göre yaşayan, onların hayatından örnek alan, aynı fedakarlığı gücü rüspetinde sergilemeye çalışan kullardan eylesin. Bizleri ve sizleri e, aklıyla muamele etsin ve Firdeviz cennetinde birleştirsin. Çoluğumuzu çocuğumuzu da her türlü fitneden, fesaptan, bel adam musibetan muhafaza ske